Elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah. Şimdi bir arkadaş soruyor. E, diyor e, benim başıma geldi. E, Ramazan'da bundan 3 sene önce e, gittim midem bozuldu. Doktor dedi seni acilen alıp ultrason indireceğiz senin midene. Diyor indirdiler ben de e, orucum o gün kaza yaptım. Doğru mu? Sonra duydum bozulmaz. Evet Mideye, alimler demişler e, a, a, mideye ne girse orucu bozar ister faydalı ister zerelli. mideye bir şey girmemesi lazım orucu bozar ama orucu bozarken o ciren e, beden ondan faydalanması lazım eğer faydalanmıyorsa bir e, kısım alimler demişler onu bozmazlar bir kısmı demiş bozar bir kısım demiş bozmazlar. Bu ihtilaften dolayı bu güncel mesele ortaya çıkmıştır. Çünkü eski alimler ne de ihtilaf etmişler? Her ne girerse maideye bozar. Bu cumhurun kavludur. Hanefiler bunu muhalefet etmişler. Demişler bir şartla midede o şey istikrar edecektir. Yani duracaktır, beden ondan faydalanacaktır. İşte Zeyla'idir vesaire ee, burada böyle demişler. Ama bazı alimler de demişler ki mide fayda çok zerer e, zererli değil faydalı da değil mesela taş yuttu orucu bozulur bozulmaz çünkü Allah Subhanahu taala ne diyor e, oruç ayetinde 187 Bakara suresinde vakulu veşrabu hatta yetebena lekum el haytul abyid el haytul abyid min el haytil esved min el fecr thumma tumu'siyam ila el Kulu ve içrabu yeyin için. Ebu taş, eee, e, bunlar nedir? E, yemek içmek değil. Onun için racih olan Allahu alem ultrason mideye inse orucu bozmaz. Bir mahsuru yoktur. Ha, bir şartla alimler derler ki o ultrason yalnız sadece hortum indi mideye o hurtumdan beden faydalanmaz. Sadece o hurtum içeride fotoğraf çekiyor. Ondan sonra çıkıyor. Beden bundan faydalanmıyor. Ama o ultrasona o hurtuma e, bazı kremler sürseler. O kremlerde beden ondan ne olur? Faydalanır. O bir garip cisindir girdi. Olabilir faydalansın. Gida hükmüne girer. Mesela hiç olmazsa tuz gibi şorakart var onda. Tuzlu bir şey gibi olur. Onun için Alimler demişler eğer bunun e, 30 gibi o kremli olsa o zaman e, oruç bozulur. Onun için e, bunu ihtiyat almak için ultrasonları iftardan sonraya koyacaksınız. Eğer ultrasonlar iftardan sonra değilse, e, acil ise muhakkak şeyde olması lazım, e, Ramazan'da olması lazım, eğer hurtuma bir şey sürmeden indirseler, bir mahsuru yoktur inşallah birçok alimin görüşüne göre kırılmaz ama indir meseler e, e, krem sür sürseler oruç bozulur o zaman bir gün kaza etmesi lazım ne yapacak o günü başka gün kaza edecektir velhamdülillahi rabbil alemin.